14. Özellik Münafıklar bloku Ortaya çıkışları, tehlikeleri ve kısıtlanmaları Mekke'de nifak Mekke döneminde münafıkların hatırlanabilecek bir rolleri yoktu. Çünkü bu dönem hazırlık, fitne ve belalara göğüs germe ve deneme dönemiydi. Kur'an-ı Kerim münafıklarla ilgili olarak sadece bir defa Bedir gazası öncesi Allah-u Teala'nın şu kavlini zikretmiştir. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Müslümanları dinleri aldattı diyorlardı. Oysa kim Allah'a güvenirse bilmelidir ki Allah güçlüdür, hakimdir. Enfal Suresi 49. Ayet Şehit Seyyid Kutup bu ayetle ilgili olarak şunları söylemektedir. Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanların Mekke'de İslam'a edip inançları sağlamlaşmadan, kalpleri mutmain olmadan Müslümanlarla birlikte içlerinde çelişki olduğu halde savaşa çıkanlar olduğu söylenmektedir. Bunlar Müslümanların az ve müşriklerin çok olduklarını görünce söz konusu olanı söylemişlerdir. Münafıkların Toplanmaya Başlamaları Resulullah Aleyhisselam Medine'ye ve Bedir gazvesine girdiği zamanlar henüz nifak başlamamıştı. Abdullah İbni Ubey'in bizzat kendisinin liderliğinde Müşrikler Bloku açık olarak bulunmaktaydı. Abdullah İbni Ubey, Muhammed Aleyhisselam'dan Allah'a daveti terk etmesini talep etmeye cüret edebilecek dereceye kadar ulaşmıştı. Aynı şekilde Yahudilerin bloku da belirliydi. Sadece Yahudilerden bazıları Müslüman gibi görünüp küfürlerini içlerinde saklayarak Müslümanların safında casusluk yapmaktaydılar. Kur'an-ı Kerim bu örneği Allahü Teala'nın şu kavliyle ile zikretmiştir: "Kitap ehlinden bir taife, inananlara indirilene günün başında inanın, sonunda da inkar edin ki belki dönerler" dediler. Ali İmran 72. Öyleyse münafıklar blokunun Bedir savaşına kadar ortaya çıkmamış olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönem içerisinde belirli bir kaç kişinin olmasına rağmen onlar blok veya grup şeklinde isimlendirilecek derecede değildi. Münafıklar bloku diye isimlendirdiğimiz biçimiyle münafıkların ortaya çıkması Bedir'de Müslümanların kesin zaferinden sonra olmuştur. Müşriklerin kendi lisanlarından da nakledildiği gibi artık bu durum yönlendirilebilecek bir hale gelmişti. Gökyüzünden gelen mucizeler şeklinde tezahür eden Müslümanların ard arda elde ettiği zaferler silsilesi müşrikler blokunu ezerek onların münafıklar bloku haline gelmesine sebep olmuştur. Bu bloktan bazı kimselerin de gerçekten kalpleriyle iman edip hakiki Müslüman olduklarını reddetmiyoruz. Fakat bunlardan çoğu doğrudan doğruya Hazrec'in tac giydirmek için hazırlandıkları Abdullah İbni Ubey'in emirleriyle hareket eden münafıklar olmuşlardı. Liderlik ve makam beklentisi Abdullah İbni Ubey'in kalbini kemirmekteydi. Açıkça bir düşman olarak Resulullah Aleyhisselam'ın karşısına çıkmaya gücü yetemez olmuştu. Çünkü böyle yapacak olursa etrafındaki kimseler Müslümanların kuvveti karşısında zayıf kalacaklarından kendisini terk ederlerdi. Böyle yapmayıp hakiki Müslüman olmayı da münafık nefsi kaldıramıyordu. Onun için değneği tam ortasından tuttu ve görünüşte Müslüman olarak kendine bağlı olanların yanında kalmalarını sağladı kafirlerle açık bir şekilde karşılaşmaya mükellef edilmedikleri sürece, onlara yönetici ve lider olarak kalmayı garanti altına aldı. Kur'an ayetleri dolaylı olarak bunlardan bahsediyor fakat açıkça isimlerini ortaya koymuyordu. Kaynuka oğulları gazvesinde münafıkların rolleri. i̇bn Hişam diyor ki, Kaynuka oğulları Resulullah Aleyhisselam'la aralarında olan anlaşmayı bozan ilk Yahudilerdir. Resulullah Aleyhisselam onlara karşı savaş ederek onları abluka altına aldı. Sonunda pes edip Resulullah'ın hükmü altına girdiler. allah Teala Resulünü onlara karşı galip getirdiğinde Abdullah İbni Ubey İbn Selûl yanına gelerek ''Ey Muhammed bana bağlı olanlara iyi davran'' deyip Resulullah'ın zırhının yakasına yapıştı. Resulullah Aleyhisselam ''Beni bırak'' dedi. Resulullah Aleyhisselam kızmış ve kızgınlıktan yüzü gölgelenmişti. Sonra tekrar, ''Yazıklar olsun sana, beni bırak.'' dedi. Abdullah İbni Ubey, ''Hayır, Allah'ın adına yemin ederim ki benim dostlarıma iyi davranmadıkça seni bırakmam. Üç yüzü zırhlı, dört yüzü zırhsız olan bu kişiler beni insanların şerrinden korumuşlardı. Sen onların hepsini bir oturuşta öldürüp bitirmek mi istersin?'' ''Vallahi ben felaketlere uğramamızdan korkan bir kişiyim.'' dedi. Sonra Ubade İbni Samit Resulullah Aleyhisselam'ın yanına yürüdü. Abdullah ibni Ubey gibi onun da Yahudilerle anlaşması vardı. Resulullah'ın yanında bu antlaşmayı bozarak onlarla antlaşmadan Allah'a ve Resulüne sığındı. ''Ya Resulallah, ben Allah'ı, Resulünü ve müminleri kendime dost ediniyorum.'' Bu kafirlerle anlaşmaktan ve onlara dost olmaktan Allah'a sığınırım dedi. İşte onunla Abdullah İbni Ubey hakkında Maide suresindeki şu kıssa nazil olmuştur. Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları kendinize dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlarla dost olursa o da onlardandır. Allah zulmedenleri doğru yola eriştirmez. Kalplerinde hastalık olanların, bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onlara koştuğunu görürsün. Olur ki Allah bir zafer verir veya katından bir emir getirir de nefislerinde ısrarla gizlediklerinden pişman olurlar. İnananlar, sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıdır derler. Onların amelleri boşa gitmiş ve kaybeden kimseler olmuşlardır. Maide 51-53 Sonra bunu allah Teala'nın şu kavli takip etmiştir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır. O'nun Rasulü ve namaz kılan, zekat veren, rükû eden müminlerdir. Maide 55 Sonra Ubade İbni Samit'in Allah'a, O'nun Rasulüne ve inananlara olan dostluğunu zikretmiştir. Kim Allah'ı, peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki, ''Şüphesiz Allah'tan yana olanlar üstün gelenlerdir.'' Maide 56 Abdullah İbni Ubey'in bu davranışı İslam şuuruna tamamen yabancı ve ters düşen bir davranıştı. İslam safları davanın başlangıcından beri böyle bir olaya tanık olmamıştı. Bütün Müslümanlar Resulullah Aleyhisselam'a karşı tam bir terbiye, edep, disiplin ve sonsuz itaat çerçevesinde davranıyorlardı. Bu davranışlarıyla daima Resulullah'ın direktiflerinin ön plana çıkmasını sağlamışlar, ilk sözü ve görüşü daima ona bırakmışlardı. Resulullah Aleyhisselam da onların bu olumlu davranışlarına devamlı olarak şura yoluyla görüşlerini belirtip münakaşa etmelerine fırsat vererek mukabelede bulunuyordu. Fakat bir Müslümanın böyle çirkince davranması, Resulullah'ın zırhından tutup yakasına yapışması, Resulullah'ın bırakmasını söylediği halde onu bırakmaması, Resulullah'ın kızarak tekrar yazıklar olsun sana, beni bırak demesi ve buna rağmen onun olumlu davranmayıp küstahlığına devam etmesi bir askerle komutanı arasında İslami şuura tamamen ters düşen bir olaydı. Hele hele bu olay, alemlerin Rabbinin elçisiyle bir Müslüman arasındaysa. Alemlerin Rabbinin elçisinin, Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu güzel ahlakıyla hiçbir Müslüman'ın ricasını reddettiğine şahit olunmamıştı. Resulullah'ın İbni Ubey'in ricasını kabul etmesi, belki bir tutum karşısında kalbi temizlenir ve kalbindeki perde kalkar, hidayete erer umudundan ötürüydü. Onun için İbni Ubey'e cevaben, ''Onlar senindir.'' dedi. Belki İbni Ubey'in ıslah olmasıyla, onun liderliği peşinden gidenler de ıslah olurlar, böylece Müslümanların safları pekiştirilir ve kaynaşır, düşmanların hile ve tuzaklarından etkilenmez bir hale gelirdi. Bu olaydan bizim istifade etmemiz gereken şey, cemaatin yönetici kesimine kendi görüşlerini emrivakiyle kabul ettirmek isteyen, alt ve orta tabakalardaki yöneticiler hakkında nasıl hüküm vermemiz gerektiğidir. Kendi görüşlerini kabul ettirmek için ellerindeki halk potansiyelini ve iyi olan şöhretlerini kullanarak maddi ve manevi baskılar uygulamak suretiyle yönetici kadroyu kanaati dışında bir tavır takınmaya veya cemaat menfaatinin gerektirmediği davranışlarda bulunmaya zorlayan kişilerin takınmış oldukları tavır, halkın bir kısmının kendisine duyduğu güveni kullanarak beni kaynukadan olan müttefiklerini himaye etmeye çalışan i̇bn Ubey'in takındığı tavrın bir benzeridir allah Teala'nın yardımı ve ihsanıyla aynı rivayet içerisinde gerçek İslam askerinin en güzel örneğini bulduk. Bu örnek şahsiyet Yahudi müttefiklerinden beri olduğunu, Allah'ı, Resulünü ve Müslümanlar cemaatini kendisine dost edindiğini ilan eden Ubade İbni Samit'tir. İslami hareket içerisinde hiçbir lider veya komutanın cemaatin yönetici kadrosunun tavrına ters düşecek bir tavır takınmaya hakkı yoktur özellikle Allah düşmanlarının önünde. İslami hareketin üye ve askerleri yönetici kadrolarına bağlıdırlar. Kendilerinin İslami hareketin menfaati hakkındaki kanaatleri, genel olarak cemaatin tavrına ters olsa bile, cemaatin bir parçası halinde oldukları müddetçe, onun savaştığıyla savaşmalı, barıştığıyla barışmalıdırlar. Her halükarda cemaatin tavrını takınmalıdırlar. İslami hareketin bazı grupları, ana düşmanlarına karşı bazı düşmanlarıyla anlaşma içerisine girmişlerdir. Bunun üzerine hareketin bazı üyeleri hemen yöneticilere karşı saldırıya geçmiş, kendi tavrını dost ve düşmanın önünde ilan etmiş ve Batı gazetelerinde yönetici kadronun bu tutumunu eleştirerek onu teşhir etmiştir. Hareket içerisindeki gençlerin çoğu bu antlaşmayı yadırgıyıp karşı olmuşlardır. Bu gibi davranışlar yönetici kadroyu felce uğratarak, planlarını uygulayamaz ve hedeflerini gerçekleştiremez hale getirir. İslami hareketin üyeleri, yönetici kadrolarının ister barışta ister savaşta, düşmanları hakkındaki tutumuna ne kadar bağlı olurlarsa, İslami hareket uzak ve yakın hedefleri doğrultusunda cemaati o kadar ileri götürmeye muvaffak olur. Öyleyse söz konusu durumlarda, üye veya bir lider tarafından yönetici kadroya bu şekilde uygulanan herhangi bir baskı, İbn Ubey'in Yahudilerle olan dostluğunda onları savunması ve onları korumaya çalışmasındaki davranışlarıyla aynı paralelde olan bir davranıştır. Dipnot: Bu konuyla ilgili olarak günümüz İslami hareketindeki üye lider ilişkileriyle Resulullah Aleyhisselam ve İbn Ubey arasındaki ilişkiler arasında çok açık bir fark olduğunu unutmamamız gerekir. Çünkü Resulullah Aleyhisselam'ı zor duruma sokan fasık İsyan edense kafir olur. İbni Ubey'in nifakına ve nifaktaki gizliliğine Kur'an-ı Kerim şahidi olmuştur. Uhud gazvesinde münafıkların rolleri. İbni İshak diyor ki, Abdullah İbni Ubey, Ey Allah'ın elçisi, Medine'de kalınız. Onların üzerine gidip meydan harbine girmeyiniz. Allah'ın adına yemin ederim ki, ne zaman Medine'den dışarı çıkıp düşmanımızın üzerine gittiysek, zarar hep bizden oldu. Ne zaman da biz Medine'de kalıp düşman üzerimize geldiyse hep onlar kaybettiler. Ey Allah'ın elçisi! Bunun için onların üzerine gitmeyi terk et. Eğer Medine'nin dışında kalıp beklerlerse şerlerini bize ulaştıramazlar. Eğer Medine'ye girerlerse erkeklerimiz onların karşılarına çıkar, kadınlar ve çocuklar da tepelerinden taş yağdırırlar. Eğer gelirlerse geldikleri gibi hayal kırıklığı içerisinde geri dönerler dedi.'' Düşmanla karşılaşıp meydan muharebesi yapmak isteyenlerin ısrarı üzerine Resulullah Aleyhisselam hane-i saadetine girerek ümmeti için zırhını giydi. Resulullah Aleyhisselam ashabından bin kişilik bir kuvvetle Medine'den çıktı. Medine ile Uhud arasında Şevt denilen mevkiye varıldığında Abdullah İbni Ubey İbni Selul kendisine tabi olan 300 kişilik bir münafık cümlesini alarak Medine'ye geri dönmeye başladı. Bu arada Abdullah İbni Amr İbni Harem kendilerine yetişerek, ey millet, size düşmanla karşılaştığınız zaman milletinizi ve nebi'nizi terk etmeyeceğinize dair Allah'a vermiş olduğunuz sözü hatırlatırım. dedi. Münafıklar, eğer sizin savaşacağınızı bilseydik size uymazdık. Biz savaş yapılacağını bilmiyorduk. Baktık ki onlardan ayrılmakta ısrar edip kendisini dinlemiyorlar. Onlara. ''Allah sizi bizden uzaklaştırsın, ey Allah'ın düşmanları, Allah peygamberini size muhtaç etmeyecektir.'' dedi. Müslüman saflarındaki ayrılık krizi Beni Kaynuka gününde başlamıştı. İbni Ubey'in görüşüne uyulmuştu. Fakat günler geçtiği halde İbni Ubey'in tutumu değişmiyordu. Hala kendi grubuyla beraberdik ve hala gizlice Müslümanların aleyhinde çalışıp onlara karşı kinlerin artmasını istiyordu. Uhud günü takınmış olduğu tavra gelince, tam olarak her şeyi açıkça ortaya koyan bir tavırdı. Medine'de kalma hususundaki kendi görüşü itibara alınmamıştı. Diğer bir hususta, bazı rivayetlerin zikrettiği şu olaydır. Ordudan ayrı bir özelliğe sahip olarak görülen, iyi silahlanmış bir birlik göründü. Resulullah Aleyhisselam, ''Bu nedir?'' diye sordu. Abdullah İbni Ubey'in müttefikleri olan Yahudilerden bir birlik olduğunu Resulullah Aleyhisselam'a bildirdiler. Resulullah Aleyhisselam, Müslüman oldular mı diye sordu. Hayır ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Resulullah, onlara emredin de geri dönsünler. Biz küfür ehliyle şirk ehline karşı galip gelemeyiz dedi. Bu da Müslümanlarla münafıkların arasında ikinci bir ayrımdı. Abdullah İbni Ubey, zaferin gerçekleşeceğini garanti gördüğünde, kendi grubunun ve müttefiklerinin katıldığı müddetçe savaşa iştirak etmekten yanaydı. Böylece Resulullah'tan sonra gelen ikinci adam olacaktı. Fakat Medine'de kalma hususundaki rey'i dikkate alınmayınca, liderlik pozisyonundan düşmüş oldu. Kendi grubu ve dostları yoluyla da zafere iştirak etme fırsatını kaçırdı. Öyleyse Müslümanların hezimetine iştirak etmeliydi. Belki böylece Muhammed Aleyhisselam'dan ve onun liderliğinden kurtulmuş olurdu. Zekice bir planla darbesini vurmalıydı. Onun için Reimi aşağıladı, dostlarımın yardımını reddetti. Ey insanlar! Bilmiyorum daha niçin kendimizi ölüme atacağız diyerek ordunun üçte birini ayırarak Medine'ye geri döndü. İbni Ubeyin, Beni Kaynuka'daki tutumu İslami şuur ve ahlakına tamamen ters ve çok kötü olmasına rağmen Uhud'daki tutumunun yanında zikredilmeyecek derecede değersiz kalır. Ordunun üçte birinin onunla ayrılmasının manevi yönden çok tehlikeli tesirleri olmuştu. Bu, şiddetli bir harbe girmeye hazırlanan ordunun iç saflarından darbe yemesi anlamına gelirdi. Eğer bu durumun getirdiği boyutları daha da netleştirmek istersek şunları söyleyebiliriz. Durum ordunun üçte birinin ayrılmasından daha tehlikeliydi. Kur'an-ı Kerim bazı grupların az kalsın ordunun bu kısmıyla beraber sürükleneceğini belirtmektedir. Sizden iki taife bozulmak üzereydi. Oysa Allah onların dostuydu. İnananlar yalnız Allah'a güvensinler. Ali İmran 122 Kur'an-ı Kerim aynı zamanda ayrılmayıp ordunun içinde kalan münafıklara da işaret etmiştir. Belki de bu kişiler... İbn-i Ubey'in emriyle İslam saflarında kargaşa çıkarmak ve fitne yapmak için kalmışlardı. Kur'an-ı Kerim bu manayı şu kavliyle belirlemektedir. Kederden sonra bir takımınızı kendinden geçirecek şekilde size huzur ve emniyet indirdi. Oysa bir takımınız da kendi dertlerine düşmüşlerdi. Haksız yere Allah hakkında cahiliye devrinde olduğu gibi inanıyorlar, bu işte bizim bir fikrimiz var mı diyorlardı. ''Ey Muhammed, de ki, buyruğun hepsi Allah'ındır. Sana açmadıklarını içlerinde gizliyorlar. Bu işte bizim fikrimiz alınsaydı, burada öldürülmezdik.'' diyorlar. ''De ki, evlerinizde olsaydınız, haklarında ölüm yazılı olan kimseler yine de düşüp ölecekleri yere varırlardı. Bu, Allah'ın içinizde olanları denetlemesi, kalplerinizde olanları arıtması içindir. Allah, gönüllerde olanı bilir.'' Ali İmran 154 Burada Kur'an-ı Kerim az daha ordudan ayrılan bölücülere katılmakta olan iki mümin taifeye işaret etmektedir. Aynı zamanda sadece kendi nefislerini düşünüp onunla ilgilenen bir gruptan bahsetmektedir. Bunlar ordudan ayrılan münafıklarla aynı cinsten olan kişilerdir. Böylece Kur'an bize ordunun aşağı yukarı yarısının münafık olduğunu belirtmiştir. Siyer kitapları da Uhud Muharekesi'ndeki bu örnekten bahsetmişlerdir. Bazıları, ''Eğer peygamber ölseydi ilk dinlerine dönerlerdi.'' dediler. Bazıları da, ''Ey millet! Keşke Abdullah İbni Ubey'e bir elçi göndersek de bizim için Ebu Süfyan'dan eman alsa. Ey millet! Muhammed öldü. Müşrikler üzerinize gelip sizi ezmeden kavminizin yanına dönün.'' dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın münafıkların liderlerine karşı davranış çizgisinin Uhud Harbi'nde Beni Kaynuka'daki davranış çizgisinden daha değişik olduğunu görüyoruz. Resulullah'ın ilk tutumundaki ılımlılık bu örneklerin keyfiyetinin belirlenmesi ve onları iman potasına döndürmek için yeterliydi. Fakat bütün bunlara rağmen münafıkların tutumlarının değişmemesi üzerine Resulullah'ın tutumunun Uhud'da kesin ve açık bir şekle girdiğini ve Resulullah'ın Abdullah İbni Ubey'in müttefiklerini reddettiğini görüyoruz. Müslümanlara ve Müslüman topluma tamamen ters olan bir kütlenin, İslam saflarında yer alması, Müslüman cemaatin etrafında böyle bir kütlenin toplanması mümkün değildir. Resulullah'ın beşeri potansiyele ihtiyacı olmasına, 3000 bin kişilik bir orduyu bin kişilik bir kuvvetle karşılamasına rağmen, İslam prensibi bozulmamıştır. Onlar, Müslüman olup İslam saflarına katılmadıkça, şirk ehline karşı küfür ehlinin yardımına sığınmak yoktur. Bundan daha tehlikeli olan şey de onların Müslümanların dostu değil Abdullah İbni Ubey'in dostları olmalarıdır. Safların selameti ve dostluk bağlarının belirlenmesi gelişigüzel bir topluluktan çok daha önemlidir. Bu uygulamanın neticesi olarak da Abdullah İbni Ubey'in ayrılışı müminlere rahmetti. Abdullah İbni Amr'ın da dediği gibi Allah sizi bizden uzaklaştırsın. ''Allah, peygamberini size muhtaç etmeyecektir.'' cevabı da bu durumu ortaya koymaktadır. Uhud gazvesinden döndükten sonra gerçek İslam saflarında Abdullah İbni Ubey'in özrünü kabul edip onu savunacak, ''Bunlar Müslümandır ve bunların da kendilerine has durumları olabilir.'' gerekçesiyle onların dönüşüne özür bulacak kimselerin çıkması mümkündü. Fakat Allahü Teala'nın kelamı onların üzerlerine bir yıldırım düşercesine geldi. Kur'an apaçık bir beyanla onların nifakını damgalıyordu. İki topluluğun karşılaştığı günde başınıza gelen Allah'ın izniyledir. Bu, inananları da münafıklık edenleri de belirtmesi içindir. Münafıklık edenlere, ''Gelin, Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa destek olun.'' denildiği zaman, ''Eğer savaşmayı bilseydik ardınızdan gelirdik.'' dediler. O gün onlar imandan çok, küfre yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlar. Allah, gizlediklerini onlardan iyi bilir. Ali İmran 167 Sonra Kur'an-ı Kerim, Medine'ye dönüp giden grupla, hezimet ve kargaşalık çıkarmak için orduda kalan grubu birbirine bağlıyor. Onlar oturup kardeşleri için, bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi dediler. De ki, eğer doğru sözlüyseniz, Ölümü kendinizden savun. Ali İmran 168 Öyleyse münafık toplumunun en tehlikeli durumu Uhud günü ortaya çıkmıştır dersek mübalağa etmiş olmayız. Fakat aynı zamanda münafıkların durumlarının da bütün çirkeflikleriyle Uhud'da ortaya çıktığını da görüyoruz. Bu olayla münafık şahsiyetler ve onların yardımcıları açığa çıkmış, Kur'an da onların küfre imandan daha yakın olduklarını ilan etmiştir. Bu olayla müminlerle münafıklar tam olarak birbirinden ayrılmıştır. Mümin cemaat, tutumlarına devam ettikleri müddetçe onlara nefret gözüyle bakmış ve onlara karşı tedbirli davranmaya başlamışlardır. Her Müslüman, öz ana ve babasından olan kardeşine bile münafık olarak nitelendirildiği müddetçe sırrını açmaktan çekinmiştir. Müminlerin koymuş olduğu bu kesin tavır, sonradan münafıkların kendilerini gizlemelerine, müminlerin saflarına yaklaşma ve özür dileme girişimlerine, müminlere karşı koyup meydan okumaktan vazgeçerek gizli çalışmak üzere planlarını değiştirmelerine sebep olmuştur. Fakat onlara aldanmış olanlar halis bir niyetle tevbe-i nasuh üzere tevbe ederek İslam saflarına katılmışlardır. Kur'an-ı Kerim bunlara münafıkça tutumlarına devam ettikleri müddetçe gidişatlarının kötü olacağına dair şiddetli ve korkunç bir uyarıdan sonra Tevbe yolunu açmıştır. Allahü u Teala şöyle buyurmaktadır. Doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Onlara yardımcı bulamayacaksın. Ancak tevbe edenler, nefislerini ıslah edenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerine Allah için candan bağlananlar müstesnadır. Onlar inananlarla beraberdirler. Allah müminlere büyük ecir verecektir. Nisa 145-146 Peygamber aleyhisselamın münafıklara davranış çizgisi bu şekildeydi. Onların topluluğunu dağıtmayı umuyor ve hilelerine karşı tedbirli davranıyordu. Onları nifak yolundan vazgeçirmek için dünyada rezillikle ve ahiret azabıyla uyarıyordu. Bu plan çok açık bir şekilde hedeflerini gerçekleştirdi, münafıkların yükseliş çizgisini aşağıya düşürmeye başladı. Nisa suresinin bahsettiği konular cihat ve nifak hakkındaydı. Ali İmran suresi de karanlık planları bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor, dışarıdan sokulup yayılan şüpheleri tedavi ediyor ve tevbe için geniş bir mecra açıyordu. Beni Nadir olayında münafıkların entrikaları. İbni İshak diyor ki, Av İbni Hazreç oğullarından bir grup başlarında Abdullah İbni Ubey İbni Selul olmak üzere vedia, Malik İbni Abi Kavkel, Süveyd ve Daiz, Beni Nadir'e haber gönderip, ''Yerinizde oturunuz. Biz size yardım ederiz. Sizi kesinlikle teslim etmeyiz. Eğer savaşırsanız sizinle beraber savaşırız. Eğer çıkarsanız sizinle beraber çıkarız.'' dediler. Dipnot. Bu olay, Resulullah Aleyhisselam'ın Beni Nadir'e, Medine'yi terk etmeleri için haber yollaması üzerine vuku bulmuştur. resul Ekrem, 15 veya 20 gün onları muhasara altına aldı. Bu müddet içerisinde münafıklardan yardım beklediler fakat münafıklar yardımda bulunmadılar. allah Teala Yahudilerin kalplerine korku saldı. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam'dan eman dilediler. Resulullah, develerine yükleyip götürebildikleri kadar mal alıp götürmek ve silahlarını bırakmak üzere Medine'den çıkıp gitmelerine müsaade etti. Kur'an-ı Kerim bu olaydan Allah Teala'nın şu kavliyle bahsetmektedir. Ey Muhammed, münafıkların kitap ehlinden küfre sapan kardeşlerine eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız andolsun ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde asla kimseye uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız mutlaka size yardım ederiz dediklerini görmedin mi? Allah onların yalancı olduklarına şahitlik eder. Onlar çıkarılmış olsalar, andolsun ki onlarla beraber çıkmazlar, savaşa tutuşmuş olsalar, andolsun ki onlara yardıma koşmazlar, onlara yardıma gitseler, mutlaka yüz geri ederler, sonra kendilerine de yardım edilmez. Haşr Suresi 11-12 Beni Nadir olayında söz konusu olan münafıkların tutumu, Uhud Harbi'ndeki tutumlarından tamamen değişiktir. Uhud Harbi'nde açıkça bir meydan okuma durumundayken, Beni Nadir günü gizlenip yarasalar gibi karanlıkta çalışmaya başlamışlardır. Müslümanlara karşı koymaya ve meydan okumaya güçleri kalmamıştı. Yahudi dostlarıyla beraber Müslümanlara karşı zafer kazanmak umuduyla maske arkasından entrikalar çeviriyorlardı. Beni Nadir'i Müslümanlara karşı koymaya ve mukavemet etmeye davet ediyorlardı. Aynı zamanda kendilerine münafıklardan bin kişiyle yardım edeceklerini ilan ediyorlardı. Kendi tavırlarını onların tavırlarına bağlamışlardı. Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız biz de sizinle beraber çıkarız. Eğer savaşırsanız size yardımcı oluruz diyorlardı. Onların yalancı olduklarına Allah şahittir. Abdullah İbni Ubey'in dostları olan Beni Kaynuka'yı muhafaza etmeye gücü yettiyse de bugün kendi görüşünü belirtmekten ve Resulullah Aleyhisselam'dan bir istekte bulunmaktan acizdir. Uhud günündeki apaçık hıyanetinden sonra bunu yapamaz. Onun için aynı zamanda ağır ve hayasını yeniden bir kenara kaldırarak, Kur'an'ın ortaya çıkartmış olduğu iki grup arasında döndürdüğü münafıklar ve kitap ehli kafirler entrikalarla yeniden hıyanete girişiyor. Bütün bu olup bitenlerden sonra Yahudilerin silahlarını bırakarak çıkartılmaları, evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle yıkmaları, münafıklara şiddetli bir darbe vurmuş, maddi ve manevi olarak onları yıkmıştır. Kur'an inmeye devam ediyor, tavır ve tutumlar açıkça ortaya çıkıyor, münafıklar bütün çıplaklığıyla beliriyorlardı. Bununla beraber İslam ve İslam elçisi onlara tevveye tırmanmaları için gizli bir ip bırakıyordu. Kapıları kesinlikle kapatmıyordu. Fakat artık münafıkların ipler üzerindeki oyunları keşfedilmiş durumdaydı. İmanlı gözükmenin foyası ortaya çıkmıştı, faydası yoktu. Artık onlara Allah'a sadık ve halis bir tevbeden başka bir şey fayda vermezdi. Bu yeni dönem münafıklar blokunun dağılması için yeterliydi. Onların çoğuna hakkı göstermiş ve doğru yolu belirtmişti. Gözlerindeki perdeyi silmeye, uykularından uyanmaya ve tevbe edip İslam yuvasına dönmeye başlamışlardı. Ahzab günü münafıklar Kur'an-ı Kerim'in ahzab gününde münafıklarla ilgili olan bahsi, Uhud gazası hakkında zikrettiklerine ve Müslümanların onlara karşı olan tutumlarına kıyas edilecek olduğunda, bir ölçüde daha uzun olmasına rağmen ahzab günüyle ilgili bahsinde, onlar hakkında belirli ve açık manaları üzerinde durmuş, hacimlerinin küçüklüğünü ve planlarının basitliğini ortaya koymuştur. Allahü Teala Ahzab suresinde onlar hakkında şöyle buyurmaktadır. Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, Allah ve peygamberi bize sadece boş vaatlerde bulundular diyorlardı. İçlerinden bir takımı, Ey Medineliler! Tutunacak yeriniz yok, geri dönün demişti. İçlerinden bir toplulukta peygamberden, Evlerimiz düşman tehlikesine açıktır diyerek izin istemişlerdi. Oysa evleri tehlikeye maruz değildi, sadece kaçmak istiyorlardı. Yanlarından üzerlerine girilmiş olsa, sonra da kendilerinden fitne çıkarmaları istense, hemen buna girişip derhal yapmaktan geri kalmazlardı. Andolsun ki daha önce sırt çevirip kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Allah'a verilen ahd sorulacaktır. Ey Muhammed, de ki, eğer ölümden yahut öldürülmekten kaçıyorsanız, bilin ki kaçmak size fayda vermeyecektir. Kaçsanız bile az bir zamandan fazla yaşatılmazsınız. De ki, Allah size bir kötülük dilese veya bir rahmet istese, sizi O'na karşı kim savunabilir? Allah'tan başka dost ve yardımcı da bulamazsınız. Allah, içinizden sizi alıkoyanları, Allah'ın size olan yardımını kıskanarak kardeşlerine ''Bize gelin, zorlanmadıkça savaşa gitmeyin.'' diyenleri bilir. Kalplerine korku gelince ölüm baygınlığıyla gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korkuları gidince iyiliğinize olanı çekemeyip sivri dilleriyle sizi incitirler. Bunlar inanmamışlardır. Bu sebeple Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah için kolaydır. Bunlar düşman birliklerinin, ahsabın gitmediklerini sanıyorlardı. Bu birlikler tekrar gelmiş olsalardı, kendilerinin çöllerde bedevilerin yanında bulunup sadece sizin haberlerinizi sormayı dilerlerdi. Aranızda olsalardı ancak pek az savaşırlardı. Ahzab Suresi 13-20 Nur Suresinde Hendek gazvesinde münafıkların durumunu zikreden iki ayet daha vardır. Bu iki ayet Allahu Teala'nın şu kabilleridir. Allah'a ve peygamberine inanan müminler, peygamberle beraber bir işe karar vermek için toplandıklarında, ondan izin almaksızın gitmezler. Ey Muhammed! Senden izin isteyenler, işte onlar, Allah'a ve peygamberine inananlardır. Bazı işleri için senden izin isterlerse, içlerinden dilediğine izin ver. Allah'tan onların bağışlanmalarını dile. Allah şüphesiz bağışlar, merhamet eder. Peygamberin çağrısını kendi aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. Allah içinizden sıvışıp gidenleri şüphesiz bilir. Onun buyruğuna aykırı hareket edenler, başlarına bir belanın gelmesinden veya can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Nur Suresi 62-63 bu ayetlerin fıkhı üzerinde durduğumuzda şunları mülahaza ediyoruz. Birinci grup, Allah ve Peygamberi bize sadece boş vaatlerde bulundular diyenlerdir. Bunlar savaşa katılmışlar, savaşın şiddeti ve darbenin büyüklüğü karşısında imanları çöküntüye uğramış, kalplerinde sakladıkları ortaya dökülmüş ve Allah ve Peygamberi bize sadece boş vaatlerde bulundular demişlerdi. Siyer kitapları bu kavlin bir benzerini Muattip İbni Kuşeyr'den rivayet etmişlerdir. Bu münafık, Resulullah Aleyhisselam'ın yeryüzünün çeşitli bölgelerinde bu dinin fetihler yapacağı hakkındaki müjdelerini duyduktan sonra savaşın en şiddetlendiği ve üzerlerine korkunun çöktüğü bir anda ''Muhammed bize Kisra ve Kayser'in hazinelerini yemeyi vaat ediyor. Oysa içimizden hiç kimse hacetini gidermeye bile güvenle gidemiyor.'' Allah ve Peygamberi bize sadece boş vaatlerde bulundular, demiştir. Bu sözün, gizli bir yerde ve en azından bu manayı kabul edebilecek münafıklardan güvenilir bir grubun arasında söylenen dar kapsamlı bir söz olduğu anlaşılıyor. Bu kişiler, durumlarının ortaya çıkmayacağını ve sözlerinin keşfedilmeyeceklerini zannediyorlardı. Fakat Kur'an-ı Kerim, gizlice buluştukları her delikte onların entrikalarını takip etmiş ve onları yalanlamıştır. Bütün bunlara rağmen bu kişiler münafık grupları temsil etmekteydiler. Bunlar imanları sarsılmış ve imana girmekle riske girmiş olduklarını varsayan insanlardır. İkinci grup Bunlar münafıkların içinde bulunan belirli bir grup olup siyer kitapları onların durumundan bahsetmiştir. Bunlar Harise oğullarıdır. Bu grup, Uhud günü Müslümanların yenilmesi için uğraş veren iki gruptan biridir. Savaş esnasında şöyle demişlerdir. Evlerimiz düşman saldırısına karşı savunmasızdır. Ensar evlerinden hiçbiri bizim evlerimiz gibi değildir. Bizimle Uhud arasında evlerimizi muhafaza edecek bir engel yoktur. Ey Muhammed! Bize izin ver de evlerimize dönüp ailelerimizi ve kadınlarımızı koruyalım. Resulullah Aleyhisselam da onlara izin verdi. Saad İbni Muaz bunu duyunca Resulullah Aleyhisselam'a gelerek, Ey Allah'ın elçisi! Onlara izin verme! Vallahi onlar ne zaman bizimle beraber olduklarında zorda kalsalar hep böyle yaparlar, dedi. Kur'an-ı Kerim, Saad İbni Muaz radıyallahu anh'in söylediklerini destekleyen bir şekilde, dört ayeti kerimede onların korkaklıklarından, paniklerinden ve muarekeden kaçmak isteyişlerinden söz ediyor. Onlar topraklarına güçlü bir düşman girdiğinde, dinlerinden dönüp inançlarından vazgeçerek boyun eğen kimselerdir. Bunlardan bahsederken, savaş meydanında onları kaplayan ölüm korkusuna işaret etmek istemiyorum. Çünkü başka zamanda ölümden kurtulacak değillerdir. Asıl işaret etmek istediğim, inançlarındaki sarsıntı ve gevşekliğin onları bu tavrı takınmaya itmiş olmasıdır. Çünkü zarar ve fayda sadece Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Kaçmak onları ölümden veya öldürülmekten kurtaramaz. Sadık bir müminin, fayda ve zararın, ölüm ve hayatın ve zaferin Allah'ın elinde olduğuna yakinen inancı vardır. O münafıklarsa böyle bir yapıya sahip değillerdir. Üçüncü Grup Bunlar Resulullah Aleyhisselam'dan yardımı kesip Müslümanları savaştan alıkoyanlardır. Medine'de deliklerine saklanıp kalmışlardır. Bunlar da diğerleri gibi korkaktırlar. Fakat bunlar Resulullah'tan ayrı kalıp Müslümanlardan yardımı kestikleri için düşmana sempati duymaya başlayan kimselerdir. Kur'an'da bunların sıfatları çok ince bir şekilde yakıştırılmıştır. Kalplerine korku gelince, Ölüm baygınlığıyla gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korkudan kalpleri göğüslerinden fırlamıştır. Kur'an bunların inananlardan olmadığına hükmetmektedir. Bunlar inanmamışlardır. Bu sebeple Allah onların işlerini boşa çıkartmıştır. Bu Allah için kolaydır. Bu kişiler korkuları artıp belalar şiddetlendiği zaman Medine'yi ve Medine'de olanları terk etmeye hazırdırlar. Bu üç örneğin karşısında ayetlerin kapsadığı sıfatların onların sıfatları olduğunu görüyoruz. Bunların hacimlerine gelince hacimleri küçük ve zayıftı. Bunlar, müminler imtihana tabi tutulup belalar şiddetlendiği ve müminler şiddetle sarsıldığı sıralarda yuvalarından çıkma fırsatları olduğu halde ortaya çıkmamışlardır. Münafıklarla ilgili olan mesele korku meselesi değildir. Müminler de korkabilir. Asıl mesele, korkunun kaynakları ve neticeleri ve bunun iman veya imansızlıkla olan bağlantısıdır. Zorluk, kalpleri tasfiye etmektedir. Gönüllerdeki iman, nifak veya küfrü ortaya koymaktadır. Mümin bir kişi sarsılabilir fakat asla imanını kaybetmez. Tavrını kaybedebilir, cesaretini ve sebatını yitirebilir fakat imanı kesinlikle sarsıntıya uğramaz. Fakat imanı zayıf olanların, Hadiseler karşısında imanları yıkılabilir. İslam örtüsüne bürünmüş kafirlerin iman devleti yıkılmaya yüz tuttuğu anlarda içlerinde sakladıkları şeyler, kalplerindeki kötülükler ortaya çıkar. Üzerlerindeki örtüyü atarak Rablerinin varlığından şüphelerini ilan ederler. Bunlar inanmamışlardır. Netice olarak da Allah Celle Celaluhu dünyada da ahirette de onların işlerini boşa çıkartmıştır.